Elhamdülillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve Selamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'dun. El-Nev'u'l-Tharisu, üçüncü bab, üçüncü nev'u demiş. Yani aslı üç harfli olan sülasi mücerrede harf ziyade ettiğimizde bunun üçüncü kısmını anlatacak. Ve huve o, üçüncü nev'u. مَا öyle bir şeydir ki zيدَ ف۪يهِ Onda üç tane harf ziyade kılınmıştır. عَلَى الثُّلَاسِيهِ سُلَاسِي-i mücerredin üzerine üç tane harf onda ziyade kılınmıştır. o da Yani sülasî-i mücerrede üç harfin zâid olduğu bablar da أَرْبَعَةُ أَبُوَابٍ dört babtır Yani dört ayrı çeşidi varmış. Birincisi zaten bu son kısım. Çünkü hatırlıyorsanız biz demiştik, Arap lügatında bir fiil üç harften aşağı olmaz. Arap aslı. Arap lugatında bir fiil 6 harften de fazla olmaz. Neyle bu kanata vardık? Ya bu sözü söylerken delilimiz istikra. Yani Arap istikra ettik, araştırdık. Böyle bir şeyin olmadığını gördük. Tamam? Öylese sülasi mücerred 3 harfse şu anda biz de üzerine 3 harf eklenen babu görüyorsak bunun ötesi yok demektir bitti son noktada şu anda. tamam El babu birinci bab istafala istif'ale istif'alan istafala istif'ale istif'alan onun bu ölçüye vurulmuş bir örneği istahraca yastahricu istihracen dedik bu fiilimizin aslı ney? fiilimizin aslı faale biz bunun başına elif sin t getirdik ortaya istifala kalıbı çıktı. Her önümüzde haraca var. Haracanın başına elif sinte getirdiğimizde is takraca oldu. Bunu çoğaltabiliriz. be değil mi? İsteksera istediğimiz kadar fiili bu kalıba sokabiliriz. Niye bunu yapıyoruz peki? Gayemiz ne? Çünkü dedi ki her siğanın ifade ettiği mana birbirinden farklı. Elimizde metnin orijinali, fiilin orijinalini o babın ifade ettiği manaya sokmak istediğimizde onun veznine sokmamız lazım. Onun vezni de elimizde ne? ale. Alameti neymiş bu babın? Enyaku ne madihi alasitteti ahrufin. Onun mazisinin altı harfli olmasıdır. Bi ziyade el hemze ve sin ve tefi Fakat başında ziyade olarak hemze, sin ve harfi vardır. Peki elif sin ve te bir fiilin başına konduğunda niye konur? Gaya ne, amaç ne, ifade ettiği mana ne? Ve binâhu işte onun binası ifade ettiği mana, lid tadîyeti çoğunlukla fiilin geçişli olması, mutadî olması içindir. Buradan şeyi aşağıya indireyim de. Ve binâhu lid tadîyeti galiben, ve yekunu çoğunlukla müteaddi olmakla beraber bazen lazımı bir mana da ifade edebilir. Yani geçişsiz bir fiil olabilir. Burada misal-ül müteaddi demiş, اِسْتَخْرَجَ زَيْدٌ الْمَالَةِ Zeyt, malı çıkardı. خَرَجَ زَيْدٌ الْمَالَةِ diyebilir miydik? Mesela bu örneği bu şekilde yazdığımızı düşünelim. Benim elimde şurada mesela خَرَجَ fiili var örneğin. Benim elimde خَرَجَ fiili var. Ben şimdi bu haraca fiilini bu haliyle şey yapabilir miyim, e, kullanabilir miyim bu cümlenin içerisinde? Haraca, zeydun el diyebilir miyim? Diyemem. Çünkü haraca kendi aslında lazımı olan bir fiil. Yani failin yapmış olduğu fiil iş başka tarafa geçmez. Şimdi ben bunu müteaddi yapmak istiyorum. Yani istiyorum ki failin fiili kendinden çıksın. Gidip başka bir şey üzerinde etki etsin. Elimde bazı seçenekler var. Şu an gördüğüm kadarıyla ne diyebilirim? Haraca. Zeydun-il-mâle diyebilirim. O da için şimdi o bak değil mi? Zeydun-el-bâbe diyebilirim. Başka? İki. Zeydun-el-mâle diyebilirim. Üçüncü örnek olaraktan bunu kullanabilirim. Üçüncü örnek olaraktan diyebilirim ki İstekhraca Zeydun-el-mâle Eğer bu e, fiilin binası müteaddilik içinse elimdeki herhangi bir lazımı fiili bu fiilin kalıbına ve bu fiilin sigasına sokaraktan aynı manayı elde edebilirim. Üç tanesini gördük şu ana kadar değil mi? Üç fiil oldu o zaman elimizde. Misal-l-muteaddi. misali Nehu istakhlaca zeydun el-malah. Ve misalül l Lazımın misali İstahcara attinu Çamur taşlaştı. Çamur taşlaştı. Burada fail ne? Tin. Çamur. Taşlaşmış. Taşlaşma kendi içinde kalıp dışarıya yansımayan bir şey, bir başkasına etkisi olmayan bir şey. Öyleyse bu taşlaşma ne? Lazimi bir durum. Bak burada da lazımî anlamında kullanılmış. Şimdi diyor ki şey e, müellif وَقِيلَ denildi ki bilfi Ali, Bu siga herhangi bir fiili talep etmek için de kullanılır. Herhangi bir fiili talep etmek için de kullanılır. Yani mesela sen Darabe fiilini, istadrabe kalıbına soktuğun zaman manası şu olur. Vurmayı talep etmek gibi. İstadrabe vurdu ama içerisinde talep de var. İstadrabe zeydun hamran. E mesela fail vurdu ama bu vurmak istekten hali değil. Aynı zamanda isteyerekten, bunu talep ederekten vurdu. Mesela sen desen ki, isteşrabe zeydun ilma'a. İsteşrabe zeydun ilme'e zeyt suyu içti. Bunun içerisinde ne koymuş oldun aynı zamanda? Talep de koymuş oldun. Şeribe زَيْدٌ الْمَاءَ dediğimde شَرِبَ زَيْدٌ الْمَاءَ Zeyt suyu içti. Burada isteye delalet eden bir şey var mı? İsteye delalet eden bir şey var mı? Yok. Ama isteşrabe zeydun ilmale, Zeyt suyu bir de ayrıyeten isteyerek içti demiş oluyor. Tamam. Diyor ki وَقِيلَ لِطَلَبِ الْفِعْلِ Denildi ki bu fiili talep etmek için de kullanılır. نَحُ أَسْتَغْفِرُ estagfirullah demiş burada. Şimdi bu estagfirullah'a baktığımız zaman bu fiilin aslı ne? Kim söyleyecek? Mücerred mazisi. Gafara. Gafara ne demek? Affetti demek. Ghafarallahul müminine. Allah müminleri affetti. Doğru mu? Şimdi ben istiyorum ki bu af Benden çıksın, fiil olaraktan ama içerisinde talep olsun. İstâhfara fulânun Allah'a Falan Allah'tan istiğfar talep etti. Bu manaya ancak nasıl ulaşabilirim? Bu manaya ancak elimdeki fiili istâhfara kalıbına sokarak ulaşabilirim. Çünkü istâhfara kalıbı fiilin talebini gösterir. Doğru mu? Ama burada vakı dedi, kile için kullanılır genelde? Temrid sigası için kullanılır. Yani sanki ''Böyle söylenmiş ama fazla da iltifat etmeyin. çok da bu görüşü önemsemeyin.'' demiş oluyor. Peki bu doğru mu? Bu doğru değil. Eğer nuskalarda yani bu kitapları kayda geçirenler bir hata yapmamışsa, bu kıyleyi yanlış olarak yazmamışlarsa, buradaki kıylenin yazılışı yanlıştır. Doğru mu? Çünkü bilakis bir fiilin bir babın müteaddi için kullanılmasında, daha ziyade Araplar başka kalıpları kullanmışlar. ''Fe'aley'' kullanmışlar. اَفْ kullanmışlar eyvallah. Ama اِسْتَفْ عَلَيْا'yı daha ziyade içindeki sin khususen talebe delalet ettiği için اِسْتَفْ e, aleyda ziyade talep manasında kullanmışlar. Tamam? اِسْتَفْ aleyda ziyade talep manasında kullanmışlar. Şimdi burada e, o zaman diyebiliriz ki asıl olaraktan bu hangi manada kullanılmış talep manasında. Keşke ilk başta onu zikretseydi. Bir de bu kalıbın kullanıldığı başka şeyler var başka manalar var. O da kitabınızda zaten şu anda mevcut olması lazım. 5. harfiye olaraktan. Gördünüz mü? Fa'lem bilki ennehu qila denildi ki sinu istif'ale yeciu li ma'anin 10. içindeki sin 10 tane manaya gelir. İstef'alen içerisindeki sin 10 tane manaya gelir demiş. 1- Yeci'u littalebi galiben Bak burada şey değiştirdi. Haşiyenin sahibi, müellifin söylediğine muhalefet etti. Yeci'u littalebi galiben İlk sırada şeyi zikretmiş oldu. İlk sırada galiben dedi, talebi zikretti. Estağfirullah, ey atlubul mağrifirate yani ben mafleti talep ediyorum demektir. Ve indesali zalike işte bunun yanında bu kalıpta kullanıldığında yasirumütehadiyan o zaman mütehadi olur. Herhangi bir fiil için fark etmez ha. Yani bir şey mesela diyelim ki deseniz ki esteşri bulmaya suyu talep ediyorum. Yani birinden su istediğinizi gösterir, talep ettiğinizi gösterir. Mala mala karşı bir üçkünlüğünüzün olduğunu ve onu çoğaltmak istediğinizi gösterir. Mesela ilakhirih. وَالسَّانِي لِلْا اِتِقَادِ için kullanılır. Yani herhangi bir şeye itikad ettiğiniz zaman o fiilin aslını bu kalıba soktuğunuzda o fiile inandığınızı göstermiş olursunuz. Tamam. Örnek olaraktan اِسْتَكْرَمْتُهُ اِسْتَكْرَمْتُهُ dediğinizde fiilin aslını ney? Doğru mu? اِسْتَكْرَمْتُهُ Ben onun kerim olduğuna itikad ettim. Yani ben inandım ki karşımdaki adam kerim olan, cömert olan, güzel ahlaka sahip olan bir adamdır. İstechettuhu <gülüyor> dediğinizde ben onun çalışkan, başarılı bir öğrenci olduğunu şey yaptım. Mesela öyle inandım, öyle itikad ettim. İstevfestuhu, <gülüyor> ben onun başarılı olan birinin biri olduğuna şey yaptım mesela. Ve kanaat getirdim, itikad ettim diyebiliriz misal örnek olarak da. Üç, lilvucudani bir şey öyle bulduğunuzu ifade etmek için söyleyebilirsiniz. Mesela istecet duhu, duhu yani vacıduhu ceyiden. Ben onu iyi biri olaraktan buldum. Tamam? Ben onu iyi biri olaraktan buldum. İsteksel duhu desek ben onu tembel biri olaraktan buldum. E mesela değil mi? İstecbent duhu, duhu ben onu korkak biri olaraktan ne buldum. Li't teslimi insanın bir şeye teslim olduğunu ifade etmek için de bu bab kullanılabilir. Örnek: İstercal kavmu indel musibeti. Kavm musibet esnasında istirca ettiler. Ne demek istirca ettiler? Yani inna lillahi ve inna ileyhi raciun demek suretiyle Allah'ın kazasına ve kaderine teslim olduklarını ifade ettiler. Tamam li sual soru sormaya delalet etmek için de kullanılabilir. Mesela istahbara. Eysa alel habara. İstahbara ey yani sâlel habara, Haberden sordu. İstifsar diyoruz mesela. Herhangi bir konu diyelim ki sana ben bir konu anlatıyorum. Sen bana diyorsun ki işte ben uridu e, yani ben bu konuda daha fazla tafsilat, daha fazla malumat almak istiyorum. So soru soruyorsun bana, tafsilat istiyorsun. اُرِيدُوا اَنْ اَسْتَفْصِلَةً Ben bu konuyu biraz daha tafsilatlandırmanızı talep ediyorum sizden diye benden tafsilat talebinde e bulunmuş oluyorsun. Misal örnek olaraktan söyleyebiliriz. لِلْتَحَوُّلْ <gülüyor> <gülüyor> Tahavvül <tahavul> neydi? Bir şeyin bir halden başka bir hale geçmesi, hal değiştirmesi demekti. Demiş ki mesela burada e اِسْتَخَلَّ <gülüyor> الْخَمْرُ İşki sirke oldu. Yani biliyorsunuz bir yerde işki var ve o işki bekleye bekleye bekleye biraz da içerisinde onun sirkeleşmesini sağlayacak madde katıldığı zaman sirkeleşebiliyor. Yani işki. Buna örnek olaraktan bizim şeyimiz de bir Kitaptaki lazımı örnek olan اِسْتَحْجَرَ <gülüyor> اَتِّينُ Çamurdu taşlaştı. Yani çamur halinden tahavul etti, başka bir hale geçti ve bu surette taşlaşmış oldu diyebiliriz haynuneti Bir şeyin vaktinin girmesi için de kullanılabilir. إِسْتَحْسَدَ الزَّرْعُ Ziraat zamanı geldi. Ziraatın hasad edilmesinin zamanı geldi diyebiliriz. وَلِلْمُتَاوَعَةِ Bu bab da mutavaat için gelir. Tamam Hangi kalıba mutavaat için gelir? اَفْحَلَ kalıbına mutavaat için gelir. اَرَاحَهُ فَاسْتَرَاحَ Onu rahatlattı, o da rahatladı. Yani sen birine rahatlatmak istediğinde Mesela diyelim ki sana iki gün tatil veriyorum de dedim. Burada gayen ne? Seni öğrenciye tatil vermendeki gaye biraz istirahat etsin. Doğru mu? Senden fiil çıktığı ki senin gayen bu. Arahu. Şimdi adam dinlenebilir, de dinlenmeye debilir. Sen buna niyet ettin ama işte eğer dinlenmiş olursa, husulu eseri şeyi vakı olursa o zaman diyebiliriz ki arahu festaraha. O da rahatladı veyahut da dinlendi diyebilirsin yeciu bi ma'na ef'ale ef'alama da gelir demiş. E kem senin gördüğün gibi yani ha akhraja zeydun el demişiz ha istakhraja zeydun el demişiz ha harraca zeydun el demişiz aynı mütaaddi manasına da gelir ve yeciu bi bazen de sa'ale manasına da gelir demiş. Nahu istakarra ay qarra. Mesela ben dediğimde istakarra el emru İstekaral emru, işler karar kıldı, işler artık tam yerli yerine oturdu dediğimde burada kararal emru desem fark etmiyor. İstekarın ekstra bir manası söz konusu değil. Ve aynı dezelikte yasir bu halde lazım olur demiş. Bu da hepsi buna Araplardan duyulan ve kullanımı olan şeyler. İste falakalabının gelmiş olduğu manaları böylece görmüş olduk. Bu bapla alakalı sorumuz var mı? Buyurun. Hocam mesela biz geçen dersimizde de mesela ''Ef tamam. alaka alemin'' -ale her ikisi de tabiyeti devret ettiğini söyledik. Tamam. Mesela İslam hocamın da aynı şekilde tabiyeti devret söyledi. söyledik. Tamam. E, şimdi bizden ilk e, bir kelime Arapçada azleden bir ziyade geliyorsa muhakkak gibi bu vardır. Mesela ''Khararı'' kelimesi lazımı iken Ahraca'yı koyduğumuzda, karraca'yı koyduğumuzda mutaaddiyi çevirebiliyoruz. İstahraca dediğimizde, herkese aynı sıra yapabiliyoruz. Ki bu, bunlar arasında bir, bir fark var mı yani? Ee, hani dedik ya, mok gibi bir mana... Neyinle neyin arasındaki farkı soruyorsun mesela, onu anlamadım. İstahraca ile ahraca arasındaki ee, bir mana olarak hep aynı mı kalıyorsun? Şimdi şöyle bak, Araplar bu fiili de mutaaddi olarak kullanmışlar. Bu fiili de müteaddi olarak kullanmışlar. Eğer sen müteaddi manasına kullanmak istiyorsan bu fiili bu şekilde getirebilirsin. Ha, istersen içerisinde bu babın delalet ettiği diğer manaları da katarsın, talep koyarsın. Yani خَرَّجَ زَيْدٌ اِلْمَالَا dediğin zaman zeyt malı çıkardı. Doğru mu? E, hamal da malı çıkarıyor ama isteyerek çıkarmıyor. Yani şimdi hamal olan bir adam e, kimse e, böyle gönlünden içinden gelerekten gidip mal taşır mı? Taşımaz. Ama diyelim senin oradaki o malların çıkmasının sana bir faydası var. O malların oradan çıkarılmasını istiyorsun. İçinde bir talep var ona karşı, bir istek var. Gittin onu yaptın. Burada dersin ki istekleceğiz Zeydun İlman'ı. Aradaki fark bu. Tamam Özü aslı talep için bu babın. Anlaşıldı mı? Buyurun. Bu ihtikat etmek ile bulmak... Yani i̇ki örneği aynı şey içinde kullanmıyor misin? Mesela istekhamduhu dediğimde. Tabi. Tabi tabi. Mesela diyelim ki ben sana dersi anlattım. İstasabduhu desen bu dersi zor buldum. Yani kolay zannediyordum ama baktım ki ders zormuş diyebilirsin. Misal. Ama aynı şeyi şöyle de söyleyebilirsin. İstasabduhu ben onun zor olduğuna itikad ettim. Yani hani benim zaten inancım baştan beri bu işin zor olduğuna dairdi. Böyle dersin. Ama yok başta kolay zannediyodun sonra şaşırdın müsaadefi oldu, vicdan oldu. Onu zor buldun istesabtu diyebilirsin. Aynısı mesela tuhu Yani bir konu insanın kafasını karıştırdığı zaman isteşkale indel diyoruz. Yani iş onun yanında karıştı, bir türlü anlamadı. Misal gibi. Tamam? Anlaşıldı. Tamam. El babu sani. 2. Bak. Burada bakayım anlatacak başka bir şey var mıydı? if au ala yef'u'ilu if'i'alan if au ala yef'u'ilu if'i'alan i'shawshaba mevzunuhu i'shawshaba ya'shawshibu demiş şimdi bu kalıp bu kalıbın alameti ne? Yani ne ziyade olmuş ne asli, Ona bakalım. Ve alametuhu demiş. Bu babın alameti en ne olmasıdır. Madihi onun mazisinin alaseti ahrufin. 6 harf üzere olmasıdır. Nasıl 6 harf olmuş? Bi ziyadetil hemzeti fi evlihi onun başında hemze ziyade olmuş ve harfin ahara ve başka bir harf daha ziyade olmuş min cinsi aynı fiilihi aynun fiilinin cinsinden vel vavu baina'l ayni vel ve aynun fiili ile lami fiili arasında da bir tane vav şey olmuş bir tane vav ziyade olmuş diyor. Yani elimizde herhangi bir fiil olduğunda biraz sonra bu babın kalıbını göreceğiz. Yani ne ne manaya geldiğini biraz sonra göreceğiz. Ve istedi ki o manayı elde edelim. Ne yapıyoruz? Mesela diyelim ki şu an elimde benim haraca var. Şuraya haraca yazmışım. Bunu siliyorum. Bir tane aynısını bunun üzerinden yapayım. Mesela harace harace. Siz söyleyin ben ekleyeyim o zaman. Başına bir tane ne koyacağım? Başına bir tane hemze koyacağım. Tamam? Sonuna yapacağım. Birinci harfini olduğu gibi yazacağım. Değil mi? Yazdım. Başka. Mincisi aynı fi'lihi. Aynı fiili bunun ne? Ra. İh. Abi ben bunu buradan yazsam olur mu? Ben bunu sileyim inşallah. Şuradan söyleyeyim. İh. Ra. İh. Şev. Şa, Ve. İh. Şev. Şa, Ve. Aynı felini iki tane yapacağım. O iki tane ziyade yapmış olduğum aynufelin arasına da bir tane vav wow koyacağım. Ne yapacağım o zaman? İravra ce diyeceğim. Darab olsa id, raw, ra be diyeceğim. Tamam? Bu şekilde. Ne için bunu yapacağım peki? Bana sorsanız deseniz ne elde ettim böyle yaparaktan? Diyeceğim ki eee binauhu limubalagati lazimi. Onun binası lazimi olan fiili daha fazla mübalağalı ifade edebilmek içindir. Yani elimde lazımı bir fiil var. Ben de buradaki o lazımlığın yani failin fiilinin kendi içinde kalan işinin, oluşun eyleminin çok fazla olduğunu ifade etmek istediğimde buraya koyacağım. Bu kalıba sokacağım. Tamam? Önne demiş li'ennehu çünkü yuqalu denilir ashba'el ardu yeryüzünde bitki çıktı. Yeryüzünde bitki oluştu denilir. Ne zaman İza nebete fi vecihil ard yeryüzünün üzerinde nebat bittiği zaman fil cümle nebatun fil cümleti. Umuman yani az bir şey böyle herhangi bir yerinde şey bittiğinde nebat bittiği zaman ben diyebiliyorum ki şeydir ashube el ardu Tamam. Peki fazla çıktığı zaman ne diyeceğim? Yani böyle bitkiden yeryüzü görünmeyecek hale geldiği zaman ben bunu nasıl ifade edebileceğim? Ya derim ki ashube al ardu kesiran. Haşuvel ardu kesiren yeryüzünde çok fazla nebat çıktı ama elimde daha iktisar bir hali var onun ne diyebilirim işte Yaşuşebel ardu Yaşuşebel ardu da diyebilirim. İza <gülüyor> kesura nebatu vecihil ardu yeryüzünün yerin üzerindeki nebat çoğaldığı zaman ben bunu söyleyebilirim demiş. Ben bunu söyleyebilirim. Evet. Buna örnek verebilir miyiz peki? Lazimi fiillerden buna örnek verebilecek olan? Mesela bir adam gidiyor. Ama çok şey gidiyor. Yani hani bir kere değil. yani Sürekli gidiyor, sürekli bırakıyor, sürekli mesela terk ediyor, gidiyor. Nasıl bir şey yapabilirim? Nasıl diyebilirim ki? Mesela, يَذْهَبُ كَسِيرًا çokça gidiyor da diyebilirim. Başka yazehuvhi bu kesiran diyebilirim. Mesela çok çok fazla gidiyor da diyebilirim bu kalıba sokaraktan. Örnek başka lazımi fiillere örnek. ichem hada değil mi? Yani mesela çalışkan e, diyelim ki işte Zeydun zeydunda diyebilirim. Değil mi? Zeydun'da diyebilirim. Zeyd çok çok fazla çalıştı. Çok çok fazla çalıştığını gösterdi de diyebilirim. Bu kalıba soktuğumda bunu yapabilirim. Yalnız burada bir fark var onu soracağım size. Mesela if'aw'ale, yef'aw'ilu, if'i'alen diyoruz. Mastarda farkındaysanız, mastara geldiğim zaman yani şurada var olan vav... Bir saniye. Heh. Şurada var olan vav, şurası karaladığım yer şurada yok, mastarda yok mazide görünüyor ama maslarda görünmüyor, yaya dönüşmüş, doğru mu? Hâkezâ eşevşeb örneğinde de öyle. Yani mevzuunu dedik, bak, i'şevşeb e görünüyor. Yaşevşibu görünüyor, e ben dediğimizde yaya dönmüş oluyor. Sebep? Bu vav'ın gidebilmesi için bir sebep olması lazım. Vav <gülüyor> ve kendinden öncesi kesra ise yaya dönüşür. Tamam. Vav su meskun kendinden önce bulunan hareket de sukunlu olur. Kesralı olursa yaya dönüşür. Doğru mu? Öyleyse bunun aslı ne? Yani mesela bunun mastarında ihlal olmamış hali ne bunun? İhlal olmamış hali. Ya şi şabe. Ya şuşbe. Ya şuşbu. İ Tamam? Şuraya yazayım. İ İğ şa Doğru yazdım mı? Ben. Biraz ilginç oldu ama yani ben Yani burada bir tane ne var? Bak şurada bir tane. Bakayım. Burada bir tane vav var. Şu karaladığım yerdeki vav var yani üzerine. Ha işte bu vav yaya dönüşüyor. Niye? Çünkü şîn harfinin harekesi kesre. Vav'ınki ise sukun. Burada ihlal olmuş, yaya dönüşmüş. اِذْ رَوْرَبَ اِذْ رَوْرَبَ aslı اِذْ رِوْرَابًا اِذْ هَوْهَبَ olması lazım ama biz izhî diyoruz. Tamam? Elbabus Salisu dedik şimdi. Üçüncü bab. اِفْعَوَّلَ يَفْعَوِّلُ اِفْعِوَّالًا مَوْزُونُهُ اِجْلَوَّزَ يَجْلَوِّذُ İc demişiz. Bu babın alameti ne, Bu babı nasıl tanıyacağız? Demiş ki alametu en yakune maddihi ala sitteti ahlufin. Onun mazisinin altı harf üzere olmasıdır. Nasıl altı harf olmuş? Biziadetil hemzeti fi evvelihı başında bir hemze ziyade olmuş. Bi ziyadeti hemze'ti fi evlihi başında bir tane hemze ziyade olmuş. Vel <gülüyor> ve iki tane vav ziyade olmuş. Dainel ayni vel lami. Aynul fe'il ile lamul fe'il arasında iki tane vav ziyade olmuş. Yani örnek veriyorum bize şimdi örnek olarak ne verdi? İclev vezeni verdi. İclev vezninin aslı celede. Ce le ve Başına bir tane hemze getirdim. Bir ziyadeti hemzetin dedim. Fi evvel ic le oldu. Aynul fiil ile lâmul fiil arasında iki tane vav getirdim. ic la ve ve ze oldu. ic la ve ve ze oldu. İki tane aynı cinsten harf yan yana geldiği zaman ne yapıyoruz? İdgham yapıyoruz. İdgham yaptığım zaman ne oldu? ic le oldu. ic le oldu. ic le يَجْلَوِّزُوا اِجْلِوَّا ذَنْ Tamam. وَبِنَاؤُهُ Peki bu fiili elde ettiğimiz zaman ne tür bir mana ifade etmesini istiyoruz? لِمُبَالَغَةِ اللَّازِمِ أيضًا لِمُبَالَغَةِ lazimi aynı şekilde bunun binası da lazmi olan bir fiilin abalagalı bir şekilde şey olduğunu göstermek içindir. Ee, göstermek içindir. Örnek demiş. Celezel iblu. Ben celezel iblu dediğim zaman idha sara seyran bisur'atin normal herhangi bir hızlanma ile deve hızlandığı zaman ben rahat bir şekilde diyebilirim ki celede el iblu. Lazimi olan bir fiil. Peki çokça hızlandığı zaman ne diyeceğim? bunu ifade ya diyeceğim ki celezel iblu sariy'an ya diyeceğim ki celezel iblu mesela şediden değil mi ya diyeceğim bir kelime katacağım sonra ya da fiili yani elimdeki fiilin aslını öyle bir sıgaya sokacağım ki o zaten lazım bir fiilin ifade ediyor ne diyeceğim o zaman diyeceğim ki el ziyadeti deve çok şiddetli bir şekilde ziyade ziyade bir şekilde hızlı giderse ben o zaman diyebilirim ki iclev veze iblu diyebilirim. Peki şimdi burada şu şöyle bir soru sorulabilir. Mesela aklımıza gelebilir değil mi? Diyebiliriz ki niye e, bir şeyi de gördük. E, mesela İhmerra'yı da gördük. Beş harfli olup da ifalla kalıbında lazımlı olan fiilin çokça yapıldığını göstermek için kullanılıyor. Şimdi şeyi de gördük burada. Misal iki tane daha görmüş olduk. Birincisi neydi bunlardan? Bir tanesi <gülüyor> ikincisi de <gülüyor> bunların arasındaki fark neyin? Yani bir fark var mı aralarında? Fark şu dedi ki bir tanesini Araplar daha ziyade renklerde ve ayıplarda kullanmışlar. Yani sarf alimleri böyle bir ayrım getirmişler. Demişler ki kalıbı <gülüyor> kalıbı daha ziyade renkler ve ayıplar babına giden lazımı fiillerin mübalağalı olduğunu ifade etmek için kullanılır. Mesela ne gibi? Diyelim ki örnek veriyorum. Elimde şey var benim, ee, Safura Şemsu diyeceğim mesela. Safurat da diyebilirim. Değil mi? Geçen sorduğun soru üzerine söylüyorum. Safurat-i da diyebilirim. Safura şemsuda da diyebilirim. Çünkü sonuçta mecazi müennes, hakkı müennes değil. Tamam. Ben güneşin aydınlığının çokça fazla olduğunu anlatmak istiyorum. Örnek veriyorum. Ne diyeceğim? إِسْفَرَّ أَشَّمْسُ Peki diyebilir miyim mesela سَفُرَيْا إِجْلَوَّزَ kalıbına koyup e, mesela diyebilir miyim? إِسْفَوَرَّ إِسْفَوَّرَ is اللّٰهِ إِسْفَوَّرَ i̇s Diyebilir miyim? Normalde diyebilirim ama Arapların kullanımında çok fazla karşılaşılmamış. Yani إِفْعَوَّلَ kalıbına soktuğumda çünkü renkler ve ayıplar babı ile ifade edilmek istediği zaman iclevveze, if'avvele kalıbına sokulmamış. Daha ziyade isferre kalıbına, ihmarra kalıbına, if'alle kalıbına konulmuş Anlaşılıyor değil aradaki fark. İnşallah. Dördüncü Baba geldik o zaman. Elbâbur râbi'u, dördüncü bâb. İf'alle yef'allu if'i'alen if'alle yef'alu if'aalan mevzunu yani bu kalıba uyan fiile örnek ihmara yahmaru ihmiraran demiş. Şeyimiz bu. Peki bu babın alameti ne? Yani biz bunu nasıl tanıyacağız bu babı? Ve alametuhu onun alameti en olmasıdır. Madihi onun fiili mazisinin olmasıdır. Ala sittati ahrufin altı harf üzerine olmasıdır. Nasıl alt harf? Bi ziyadeti el hemze fi evlihi onun başında bir tane hemze ziyade olur. Ve el elifi beyne el ayni ve el Ve bir aynul fe'li ile lamul fe'li arasında bir tane elif koyarız. Ve harfin ahara ve başka bir harf daha koyarız. Min cinsi lamul fe'li'nin cinsinden. Yani lamul fe'l neyse onun aynısını koyarız fi ahirihi onun sonuna. Fi ahirihi onun sonuna. Yani mesela diyelim ki benim elimde şey var, e, haraca fiili var. Ben haraca fiilini bu baba sokmak istediğim zaman ne yapacağım? Nasıl yapacağım? İhrace diyeceğim. Önce başına bir tane hemze koyacağım. İhrace olacak. Sonra bir tane elif koyacağım. Aynul fiil ile lâmul fiilin arasına bir tane elif koyacağım. O da ne? Ra ile cim. İhrace diyeceğim. Sonra lamul fiilin aynısından bir tane harf koyacağım ama en sona koyacağım lamuflfe'in öncesine değil sonrasına koyacağım. Bu başka yerlerde işimize yarayacak olan bir bilgi. İchrac demiş olacağım. Tamam? Bize verdiği örnek de öyle. Aslı neydi bunu hamura idi. Hamura. Bunun başına bir tane elif koyduk. İh oldu. İh -mura. Sonra mim ile ra olan aynuflfe ile lamuflfe arasında bir tane elif koyduk. İh -mura. Maara oldu. İhmara oldu. Sonra lamuflenin cinsinden, yani son harfin cinsinden bir harf daha ekledik. İhmara olmuş oldu. Tamam? Ne için peki? Yani bu kadar uğraş, bu kadar çaba, bu kadar baş ağrısı. Hepsi niye? Bunu bir sebebin olması lazım, değil mi? Onu söyleyecek şimdi. Ve bina uhu limubalaatil lazimi. Onun binası eee bir fiilin mübalaşasını ifade etmek içindir ama çok çok fazla yani en son seviyede mübalağa olduğunu ifade etmek istiyorsak bu kalıbı kullanıyoruz tamam zaten anlatacak demiş ki lakin çünkü hemen insanın aklına şu soru gelebilir bununla ihmar arasındaki fark ne yani humasilerde görmüş olduğumuz ihmar ile ihmar arasındaki fark lakin hada'l babu lakin bubab ebleğu daha belidir, daha etkilidir, daha tesirlidir. Minbali minbabil if'ilali, if'ilal babından, ihmirar babından, ihmarra babından daha tesirli ve daha etkilidir. Li'annahu çünkü o yuqalu denilir. Hamira Zeydun. Bu hamura olsa daha güzel olur. Hamura Zeydun, zeyt kızardı. Izakan lahu humratun fi'l cümleti. Humuman zeyt kızardı zaman yani herhangi bir yerinde basit bir kırmızılık söz konusu olduğu zaman azlığına çokluğuna bakmadan hamura zeydun diyebiliyoruz. Değil mi? Ve yiqalu denir ki ihmarra zeydun zeyt kırmızılaştı. İza kana lehu humratun mubalagatan. İza kana olduğu zaman lehu onun için humratun kızıllık mubalagatan fazlaca, mübalağalı bir şekilde. Ve yiqalu ve denilir ihmarra zeydun denilir. Ne zaman? اِذَا كَانَ لَهُ حُمْرَةٌ Onun için kırmızılık olduğu zaman ziyadete mubalagatin Çok çok fazla mübalağalı bir şekilde olduğu zaman. Zaten biz demiştik, Arapların yani kesin kaidesi var, o da nedir? زِيَادَةُ الْمَبْنَى تَدُلُّ عَلَى زِيَادَةِ الْمَعْنَى زِيَادَةُ الْمَبْنَى binadaki çoğunluk ziyadelik tedullu, delalet eder. Ala ziyadetil mabna, ala ziyadetil mağna, manadaki ziyadeliye delalet eder. Aslı olan kaide budur. Ha bazen biz şaz fiiller bulabiliriz. Yani manasında ziyadeye gidildiği halde Arapların onu kendi öz manasında kullandığına, e, sülasî mücereet manasında kullandığına dair bazı kullanımlarla karşılaşabiliriz. Ama bu şaz bir durumdur. Öyle mi? Yani aykırı bir durumdur. Araplardan duyduğumuz için kabul ediyoruz demektir. Ama aslında ziyade varsa. Mutlaka o ziyadenin manaya bir etkisinin bulunması gerekiyor. Buraya kadar anlaşılmayan veya burada söylemek istediğimiz bir şey var mı? Mesela bu örneğe başka örnek verecek olan var mı? Şu son baba, üç babı birbirinden ayırmak için. Sülasî mücerred beşinci bab. Doğru mu? Sülasî mezid humâsi kaçıncı baptı? İf'allâ babı üçüncü bab. Burada da Sülasî mezid südasîlerin dördüncü babı. Bu üç babı birbirinden ayıracak olan şeye örnek verecek olan var mı misal? Bir tane ben derste vermiştim zaten. Safra el şamsu, isfarra el şamsu, mesela değil mi? Ağır el rjulu, iğwar el rjulu, mesela. Bher el kamaru, ibher el kamaru, ibher kamaru. Be-ha-ra veyahut da be-hi-ra, ayın ışığının çok fazlalaşması, iyice böyle parlak hale gelmesi manasına kullanabilirim. Bütün renkleri de dediğim gibi, bütün renkleri de bu manada kullanabilirim. Mesela elimdeki kalem hangi renk? Siyah. Nasıl bunu küçükten büyüğe doğru ifade edeceğim? Buyurun. Kalem. kalem siyahlaştı. Asrı ve mutaharik ma kabli meftuh halife döndü sade oldu. İsveddel kalem. Kalem. kalem. Değil mi? Üç tane ayrı şey olarak söylemiş oldum. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Rubaileri okuyayım mı? durayım mı? Okuyalım mı? Duralım Tamam. Buyrun. Buradaki metinde bu vaffaların kılı if'al le yif'al lü alen yazıyor herhalde. Burada kitapta if'i'i alen yazıyor. Burada mı öyle yazıyor? şey Bilgisayardaki metinde mi öyle yazıyor? Evet. Bir daha bakalım. ya if'i'i alen demiş. Bizimkinde ne demiş? Bakalım. E hadi bunun sağlamasını yapalım. Bakalım hangisi doğru. Doğru mu? Bu da şey olsun, pratik olmuş olsun, ben fark etmedim ama nerede yazıyor abi? elbâb burada râbi o değil mi? اِفْعَالْ لَيَفْعَالُوا اِفْعِيْ لَا demiş. Burada. Tahtada kim sağlamasını yapacak? Bize sağlamasını bir yapsın. Sağlamasını yapalım. Yani şurada, şurada, diğer tahtada. Gel. Bunun sağlamasını yapalım. En pratik örnek olsun elinizle. Bakalım hangisi doğru hangisi yanlış değil mi? Sağlamasını yapmış olalım ki öğrenelim. Şimdi fiilin aslını yazalım önce. Tane tane gidelim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Tane tane gidelim. Saale. Tamam. Bu kalıba sokmak istediğimizde ne yapıyorduk? Başına bir tane hemze koyduk. Biz yâdetin hemzetî fî evvelîn. Koy. Ne oldu? İf'alâ. وَالْأَلِفِي بَيْنَ الْعَيْنِ وَالْلَّامِ اَيْنُ الْفِيلَ الْعَمُ الْفِيلَ arasında bir tane şey koy, elif koy. Ha. وَحَرْفٍ آخَرَ مِنْ جِنْسِ لَامِ فِعْلِهِ bir tane لامُ الْفِيلٍ cinsinden koy. Ne oldu? اِفْعَالَ لَا اِفْعَالَ لا oldu. Bunu iddiam et, اِفْعَالَ olsun. Muzarisini söyle. اِفْعَالَ يَفْعَالُّهُ oldu. Şimdi şeyini söyle, mastarını. اِلَالًا اِفْ olması lazım. Değil mi? Çünkü bizde lambdan iki tane var, aydan iki tane yok. Öyle mi? Demek ki hangisi doğru? Kitaptaki doğru, metindeki yanlış yani ekranda gördüğümüz yanlış. Şu yanlış. Bu ne olması lazım? if اِلَالًا olması lazım. ihmiraren olduğu gibi. Değil mi? Burada ihmiraren dememiş bak. Eğer öyle olmuş olsaydı burada da ihmiraren demesi gerekirdi. Demek ki bu yanlış. Allah razı olsun. Sorusu olan yoksa bitirelim dersin. Vaakhiru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin.